Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Mekke fethedildi. Huneyn savaşı yaşandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük e, ganimetlerle başlangıçta bir e, gurur ve tefahür Müslümanlarda e, Müslüman ordusunda bir gurur ve tefahürü onun arkasından bir panik dalgası ama sonra tekrar toparlanma ve e, galibiyet ve çok çok büyük ganimet İslam tarihinin belki de yani Siyer'in İslam tarihi yanlış oluyor Siyer'in belki de en büyük ganimetleri Huneyn Savaşı'ndan toplanmıştı. İşte tam oradayız. Efendimiz Ci'raneye döndü, bu ganimetlerin topluca bekletildiği yere. Ve esirlerin biliyorsunuz işte efendim esirleri şey yaparken, taksim ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi payına düşenleri affetti çünkü peygamberimizin süt kardeşinin ailesi vardı onların içinde yani o esirlerin içerisinde Hz. Bu Bekir de kendi aile mensuplarının payına düşenleri özgürlüğüne kavuşturdu affetti bunun arkasından bütün sahabeler de birer birer affettiler yani bütün esirler serbest bırakılmış oldu bu vesileyle akrabalık hatırına bu akrabalık hatırı meselesi tabii başlı başına bir vaaz konusu arkadaşlar. Şu ışığı bir türlü ayarlayamadım. Beni rahatsız ediyor. Evet kusura bakmayın böyle amatörce işler yapıyoruz burada. Efendim ayrı bir vaaz konusu ayrı bir sohbet konusu. Çünkü bugün biz akrabamızın hatırı için bırakın böyle bu kadar büyük bir e, menfaatten vazgeçmeyi, bu kadar büyük bir kardan vazgeçmeyi. Ee, hani normal adab-ı muaşeret gereği yapmamız gereken vazifelerimizde dahi ihmalkarız ee, bu bakımdan o ayrı bir konu burada e, tabi o, o, siyeri kesip ona girmemiz doğru olmaz ama zihninizin bir tarafında da bulunsun daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlerin dışında kalan ganimet mallarını taksim ederken bu malların taksiminde müellefe-i kuluba ganimetin beşte birinden pay ayırdı. Müellefe-i neydi? Müellefe yani telif edilmiş, ısındırılmış, kalpleri ısındırılmak istenenler anlamında. Kalplerini İslam'a ısındırmak istediği kişilere, Peygamber Efendimiz bunlar genellikle... Yeni fethedilen Mekke'nin eşrafı yani bunlar fakir değiller bunlar bir mala muhtaç değiller ama Efendimiz onları İslam'a daha sıkı bağlarla bağlayabilmek için ee, ve içlerindeki o uzaklık ve yabancılık duygusunu giderebilmek için e, bu yani Efendimizin bir tatbikatı da değil başlı başına. Öyle de olabilir kaldı ki e, ama Kur'an-ı Kerim'de de zikri geçiyor. Müellefe-i kulüp zekat verilecekler arasında zikredilir arkadaşlar. E, bu zekatla ilgili yani zekatın e, bugün modern bir devlette nasıl toplanacağı ve nasıl dağıtılacağı, nerelerde kullanılabileceği konusunda Rahmetli Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabında gerçekten çok güzel malumat vardır ve kendisi aynı zamanda bir hukukçu olduğu için o bakış açısıyla da bugünkü modern bir modern dünyada modern bir devlette o devletin göreceği hizmetlerin hangilerini e, zekatlardan görebilirdi e, mesela işte orduya yapılan harcamalar gibi işte yolların yapılması gibi e, ulaşımın sağlanması gibi konularda zekat gelirlerini devlet e, halka hizmet kamuya hizmet olacağı için kullanabileceğine dair e, yorumları var onu oradan okuyabilirsiniz İşte bu zekatın Kur'an-ı Kerim'de geçen sarf yerlerinden bir tanesi de müellefi kulüp bunu da bugünkü karşılığı lobi faaliyetleri olarak değerlendiriyor yani e, yeryüzünde işte çeşitli platformlarda Müslümanlara zarar veren e, Müslümanların aleyhine çalışan gücünü nüfuzunu etkisini e, Müslümanlığın önünün kesilmesi için kullanan kişilerin çalışmalarını durdurmak onları kendi tarafımıza çekmek için yapılacak bütün lobi faaliyetlerinde zekat gelirlerinin kullanılabileceğini müellefe-i kulübün bugünkü karşılığının bu olacağını söylüyor Muhammed Hamidullah üzerinde düşünülmesi gereken tabi bizi çok aşan konular bunlar haddimiz değil sadece hani bir fikir jimnastiği olsun zihninizde çünkü biz zekat deyince sadece bir tek şeyi biliyoruz fakirler halbuki o 8 taneden bir tanesi efendim mesela işte e, muhacirler yolda kalmış olanlar e, vebnissebil ne demek işte parasını kaybetmiş memleketinde geliri var ama oraya ulaşamıyor şu anda herhangi bir şekilde bir e, diplomatik sıkıntıdan dolayı işte e, yani e, bizim ailemizin de başına geldi yani yurt dışındasınız ve bir anda bütün her şeyiniz çalınıyor mesela o anda ne yapacaksınız işte bu tip insanlara yardım etmek için de kullanılabilir vesaire. Yani zekat e, çok geniş kapsamlı hem toplanması hem dağıtılması bugün bizim anladığımız yani bugün bizim yaptığımız onun çok cüzi iyi bir kısmına tekabül ediyor. Eğer gerçek mahiyetiyle toplanıp dağıtılırsak hakikaten e, pek çok sosyal e, ve kamu hizmetlerinde zekat gelirlerinden istifade edilebileceğini söylüyor hukukçular işte Efendimiz de mesela bu müellefe-i kulübün içinde kimler var kitabımızda ismi geçen Kureyş lideri Ebu Sufyan yani Ebu Sufyan varlıklı bir adam ama ganimetlerden ona pay veriyor peygamberimiz oğulları Yezid ve ileride halife olacak olan Muaviye gibi ileri gelen şahıslara veriyor hatta Kureyşliler şöyle diyorlar koşun koşun Muhammed hiç kimsenin dağıtmayacağı şekilde dağıtıyor yani onun o dağıtmasını da o vermesini de onun peygamberliğinin bir belirtisi olarak görüyorlar çünkü o günkü dünyayı düşünün kaynaklar çok kıt bilhassa azizallah yok sala okunuyor galiba efendim ee, o günkü dünyayı düşünün kaynaklar çok kıt ekonomik koşullardan bahsetmiştim size işte e, güvenlik yok yani seyahat e, çok uzun seyahatler yapmanız gerekiyor ticaret yapabilmeniz için. Mekke e, zaten gelir kaynakları kısıtlı bir yer yani tarım yapılamıyor hayvancılık yapılamıyor kaldı ki onları yapabilen bedeviler de kıt kanaat geçiniyorlar. İşte öyle bir dünyada e, birinin ölçüsüz ve hesapsız bir şekilde Eline, elindeki malı yani kendisi kazanmış kendisi e, o savaşta galip gelmiş o malı hak etmiş bir defa bütün esirleri serbest bırakıyor azat ediyor arkasından malın beş toplanan malın beşte birini e, müellefe-i kuluba dağıtıyor ki bunların çoğu da Mekke'nin ileri gelenleri hatta e, bu yüzden de Ensar arasında küçük bir rahatsızlık yaşanıyor bilirsiniz efendim ee, şaşkınlık yaşıyorlar yani bir dünya lideri bunu yapamaz dünya, dünyada kök salmak isteyen dünyada sözünü geçirmek isteyen e, yaptığı bu çalışmaları hep dünyevi hedefler uğruna yapan bir kimsenin yapabileceği bir cömertlik değil bu diyorlar ee, bize biraz galip geliyor arkadaşlar doğrusu çünkü e, çok anlayamıyoruz yani mal için böyle e, hani Kalplerin yumuşaması yani kendisine mal verildikten sonra kalplerin yumuşaması böyle bizim çok anlayabileceğimiz bir şey değil gibi ama öyle düşünmeyin. Yani şöyle düşünün en ufak bir hediye bile aldığınızda birisinden nasıl hemen kalbiniz yumuşuyor? İnsan ihsanın kuludur derler arkadaşlar. Size birisinin karşılıksız bir servet bağışladığını düşünün. Yani o günkü dünyada bir servet kaç deve verdi, kaç koyun verdi peygamberimiz onlara. Mesela bir tanesine diyor ki Safvan bin Uyeneyes şu gözünün gördükleri senindir diyor. Gözünün gördükleri yani sayıyla değil saymadan veriyor. Dolayısıyla birisinin... Ee, Büyük bir şey, izzet görüyorlar orada. E, bu aslında e, devlet açısından arkadaşlar çok önemli bir politikadır. Yani devletler, e, hükümetler, iktidarlar e, halkını ekonomik açıdan memnun ettiklerinde onların devlete bağlılığı daha kuvvetli olur. Bu bir vakıadır yani. E, i̇şte ailenizi düşünün. Mesela aileniz sizin ekonomik ihtiyaçlarınızı karşılamasa, sizi hep böyle ona buna muhtaç etse zaten hani aileyle ilişkilerimizde özellikle gençler açısından sıkıntılar var bir de bunu yapmasa yani. Ailemize duyduğumuz minnettarlık, borçluluk hissi nereden kaynaklanıyor? Bir düşünün yani. Sadece onlar bizim anamız babamız oldukları için değil. Bize bakıp büyüttükleri için, karşılıksız verdikleri için, işte her zaman biz başımız sıkıştığında onların kapısına gidebileceğimiz için değil mi? Yani bize böyle bir güven verdikleri için. Dolayısıyla hani e, böyle bu ne ya? Böyle mal için mi Müslüman olmuşlar falan diye basitleştirmeyin konuyu. İnsanoğlunun içerisinde kalbinde hakikaten ihsana karşı bir minnettarlık bir bağlılık bir adeta arada bir vefa ilişkisi yani işte bu kadar yardım gördüğünüz bu kadar sizi destekleyen birine karşı bir vefa hissi oluşuyor. Bu Emevilerin de daha sonra kullandığı bir şeydir, siyasi bir yöntemdir. Yani bütün o yaptıklarına karşılık hiç kimse mesela isyan etmedi onlara. İşte onlar da böyle hep birlikte paylaşmışlar elde ettikleri o fetihlerin en hızlı olduğu dönemde. Elde ettikleri bütün o gelirleri halka dağıtarak, paylaşarak, Efendim böyle devlete bağlılığı temin etmişler diyorlar. Bunların hepsi beni aşan yatlar. Efendim sadece duyduklarımı, okuduklarımı size aktardım. E, bu şekilde dağıtıyor Peygamberimiz yani ölçüsüz, hadsiz, hesapsız. Ve bu arada bir şey yapıyor bakın. E, gerçekten arkadaşlar bu tabii bizim okuduğumuz kaynak İbrahim Sarıçam'ın kitabı çok özet bir kaynak bakmayın benim böyle e, lafa laf ekleyerek uzattığıma hani şöyle 10-15 derste bitirilebilecek bir kaynak aslında daha detaylı e, siyerlere baktığımızda siyer e, kitaplarına baktığımızda orada çok daha böyle bireysel hikayeleri de okuyoruz ve bilhassa da peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, nasıl arkadaşlar bütün o insanların kalbini kazandığını e, müşriklerin münafıkların ve yahudilerin oluşturduğu birliği nasıl dağıttığını ama hiç hukuksuzluk yapmadan, hiç ilkesiz davranmadan bakın burası çok önemli. Yani e, düşmanınız namerttir, siz de namertlik yaparsınız. Hani çivi çiviyi söker dersiniz. Öyle değil. Efendimiz asla hukuksuz, ahlaksız, ilkesiz hiçbir davranışıma başvurmadan arkadaşlar ve bu kadar kısa sürede bu kadar kısa sürede o bütün Arap Yarımadası'nda oluşturdukları birliği dağıtıyor, tek tek tek tek bütün Arap kabilelerini yanına topluyor, kendi tarafına topluyor ve kendi hayatındayken yani 10 yıl gibi bir kısa bir sürede birliği sağlıyor Arap Yarımadası'nda, Hicaz'da. Bu çok muazzam bir siyasi başarı onun için bazı yabancı yazarlar işte peygamber efendimiz için bir deha falan diyorlar bizim de çok hoşumuza gidiyor niye çünkü peygamberliğini kabul etmedikleri için yaptıkları efendimizin bu başarısını hani onun yeteneklerine bağlayınca tabi o bir deha çıkıyor oradan ortaya hani biz de zannediyoruz ki peygamberimizin peygamberliğini övüyorlar hayır peygamberliğini övmüyorlar hayattaki başarısını peygamberliğe yormadıkları için o ilahi desteğe bağlamadıkları için işte çölün ortasından çıkmış kim, işte şey anasız babasız büyümüş bir yetimin bu kadar kısa sürede böyle bir başarı sağlamasını bir deha olarak yorumluyorlar hakikaten de çok büyük bir siyasi ustalık gösteriyor peygamberimiz elbette vahyin irşadıyla ama Biliyorsunuz hani onu hep detaylarda yeri geldikçe söyledik. Efendim her zamanda her konuda da Cebrail gelsin söylesin de ne yapacağımı ona göre hareket edeyim demiyor Efendimiz yani. Çok inisiyatif aldığı yerler var hatta bazen <gülüyor> ikaz edildiği yerler var bu yüzden. Mesela burada ne yapıyor arkadaşlar? Hevaz'in kabilesinin başkanı yani bu. Huneyn savaşına açan Peygamber Efendimize hani bütün herkes ailesini malını mülkünü getirecek savaş meydanına diyen bir kabilenin reisi vardı ya onun komut işte başkanı ve komutanı olan Malik bin Avf'ın ev halkını ve mallarını dağıtımın dışında tutuyor yani kabilenin reisinin ailesini esir almıyor ve mallarını da ganimet olarak dağıtmıyor onları koruyor. Ve bakın ne yapıyor? Onun Taif'te Sakif kabilesi arasına gittiğini öğreniyor Peygamberimiz. Ve Huneyn Savaşı'na sebep olan ve henüz düşman safında Sakif kabilesi arasında bulunan Malik bin Avf'ın etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu. Çünkü o Sakif kabilesiyle birleşmesini engellemek istiyor Peygamberimiz. Bu çok önemli bir stratejisi Peygamberimizin. Kabilelerin birleşmesini engelliyor. Birlik oluşturmasını engelliyor. Hazreti Peygamber kendisine gelen Hevaz'in heyeti vasıtasıyla ona haber gönderiyor. Ve diyor ki şayet benim yanıma gelir ve Müslüman olursa ailesini ve malını kendisine iade edeceğini ve buna ek olarak da yüz deve vereceğini bildiriyor. Yüz deve, ee, bir devenin yaklaşık ortalama bir araba olduğunu düşünün yani. Bu haber üzerine yanına gelip Müslüman olan Malik bin Avfa, vaat ettiklerini verdi ve onu kabilesinin İslamiyet'i kabul eden kolları üzerine valiyi tayin etti. Bu ikram karşısında son derece duygulandı malik. Çünkü ona savaş açmış, onu bu durumlara düşürmüş bir insan yani ihanet etmiş bir insan, Müslüman olunca söylediği bir şiirde insanlar arasında Muhammed gibi birisini ne gördüğünü, ne de işittiğini, onun sözünü yerine getirdiğini ve kendisine bol bol bahşiş verdiğini dile getiriyor. Daha sonra o günkü Araplar için bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani bu şiirler, bu haberler, bu hikayeler anlatılıyor. Yani insanlar dünya görüşlerini ve inançlarını arkadaşlar günlük hayattaki küçük hikayeler üzerine kurarlar. O, dolayısıyla bizim hangi hikayeleri ürettiğimiz çok önemlidir. Yani biz bugün birbirimize ne anlatıyoruz? etrafımızda nasıl örnekler görüyoruz kimleri nasıl tasvir ediyoruz bu bakımdan hele hele evinizde çoluk çocuğunuza yani böyle çok olumsuz örnekler anlatmayı sürekli sürekli eleştirmeyi sürekli kusur bulmayı mantıklı bir şekilde bir tarafa bıraksak çok iyi olacak arkadaşlar yani gerçekten zorlanıyoruz güzel örnekler bulmakta giderek bana sorarsanız bunu hep yazıyorum söylüyorum bana sorarsanız bizim görevimiz güzel örnek bulmak değildir güzel örnek olmaktır yani bizim hikayelerimizi anlatsınlar çocuklarımız birbirlerine bizden bir şeyler görsünler iyilik örnekleri sabır örnekleri fedakarlık örnekleri işte e, gönül kazanma kalp kazanma hep böyle birbiriyle didişen örnekler e, ve böyle hep üste çıkmaya çalışan hep böyle kavgacı yani ben de şimdi kendi e, büyüklerime aile büyüklerime falan baktığımda e, böyle çok anlatılacak kısa tarzında böyle hikayeler bulamıyorum içlerinde arkadaşlar bu çok ciddi bir e, eksikliktir onun için de e, bu hikayeler konuşuluyor Arap Yarımadası'nda insanların akın akın Müslüman olmasına sebep oluyor arkadaşlar çünkü diyorlar ki burada garanti var yani biz buraya gelirsek aç kalmayız açıkta kalmayız müdafasız kalmayız çünkü Müslümanlar sözlerini yerine getiriyorlar kendilerine inananları koruyorlar bakın şeyde özellikle Yahudilerle Hristiyanlarla olan ilişkilerde de göreceğiz şimdi bir tek kişi için bile savaş açıyor peygamberimiz arkadaşlar yani bir kişi Haksız bir muameleye maruz kalmış düşman tarafından yani karşı taraftan haksız bir muameleye maruz kalmış o bir kişi için savaş açılan kaç tane örnek var peygamberimizin hayatında kendilerini o kadar garantide görüyorlar ki yani ben terk edilmeyeceğim kendi halime bırakılmayacağım işte aç kalmayacağım hiçbir zaman çoluk çocuğum kimsesiz olmayacak bir çatının altına gireceğiz bir şemsiyenin altına gireceğiz bu hikayelerle insanlar Müslüman oluyorlar onun için bizim de tabi kendi çağımızın ihtiyaçları başka aynı şeyleri yapacak değiliz yani kalkıp insanlara peygamberimizin yaptığının birebir aynısını değil ama onu kendi hayatımıza kendi çağımıza uyarlayarak yani ee, öyle bir dünyadayız ki ben diyeceksiniz ki az önce kendin söyledin şimdi niye kötü örnekleri veriyorsun diyeceksiniz ama arkadaşlar bırakın insanların e, Müslümanlardan bahsediyorum ben Müslümanların arasında yaşıyorum arkadaşlar ben dindar insanların arasında yaşıyorum yani e, ayda yılda bir görüyorum ben dinsiz birini ya görüyorum ya görmüyorum yani benim gördüğüm bütün örnekler kendi camiamızdan duyduğum örnekler yani bırakın Birbirinin çoluğunu çocuğunu böyle himaye etmeyi, korumayı, canını vermek pahasına korumayı bırakın. Çocuğunu gönderdiği kursu söylemiyor ya bir başkasına. Kıskanıyor yani o çocuk da gitmesin, bir tek benim çocuğum gitsin. İşte iyi bir hoca bulmuş kimseye söylemiyor mesela. Yani böyle bir insanla, siz böyle bir zihniyetle, böyle bir paradigmayla ne kadar ilerleyebilirsiniz? ne kadar ilerleyebilirsiniz onun için e, yani dönüp kendimize bakmak ve insanları İslam'a yaklaştırıyor muyuz bizi tanıdıkça bizim hikayelerimizi duydukça bizim günlük hayattaki adımlarımızı davranışlarımızı e, efendim e, anlattıkça biz insanları İslam'a mı yaklaştırıyoruz peygamberi sevdiriyoruz bu yolu mu sevdiriyoruz yoksa nefret mi ettiriyoruz uzaklaştırıyor muyuz bunu düşünmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım çünkü arkadaşlar kim bir çığır açarsa o çığır o yola giren kişi sayısınca eğer günahsa o yol günahla gelecek kıyamet gününde sevapsa güzel bir yol açmışsa o yoldan giden kişi sayısınca sevapla Allah'ın huzuruna gelecek bu bakımdan e, Efendimizin bu hareketlerinde yani düşünün işte bir kişinin e, kalbini kazanarak ee, onun vasıtasıyla belki de yüzlerce, binlerce kişinin İslam'a yaklaşmasına vesile oluyor Peygamberimiz. Daha sonra e, İslam'ın işte Anadolu'ya nasıl yayıldığını, Türkler arasında nasıl yayıldığını, diğer milletler arasında nasıl yayıldığını, efendim Uzak Doğu'da nasıl yayıldığını, eğer onların hikayelerini okursanız, orada da bu ahlakın, bu efendim dürüstlüğün, bu e, güvenin, itimat telkin etmenin, güven telkin etmenin ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani şuna karşıyım, ben karşı olsam ne olur da işte şu anda mikrofon bende ya o açıdan <gülüyor> söylüyorum işte mikrofon bulmuşken yoksa beni hani ne olacak ben karşı olsam fakat bize düşen duyurmaktır. E, kim duyar buradan, kim onu nereye götürür onu bilemem. Şuna karşıyım arkadaşlar. Ahlak çok önemli, kurallar önemli değil. Bakın bu yanlış bir şey. Bu tuzağa düşmeyin. Evet ahlak çok önemli. Gerçekten belki de birinci sırada ahlak. Ama bu kuralların önemsiz olduğunu göstermez. Geçen de birine dedim size de söyleyeyim. Mesela birisi var çok ahlaklı, çok dürüst, çok çalışkan, işte ne bileyim yani her bakımdan baktığınızda çok merhametli, çok saygılı, çok hürmetli ama size borcu var ve ödemiyor. Ahlaklı olduğu için şey yapar mısınız, üstünü çizer misiniz borcum? Veya onun hala ahlaklı olduğunu düşünür müsünüz? İşte Allah'ın koyduğu kurallara uymamak da bu demek arkadaşlar. Allah'a borcunu ödemiyor, başka diğer borçlarını ödemiyor. Yani bir de ahlakla adab bu muhaşereti karıştırmamanızı da çok tavsiye ediyorum. Kibar davranmak ahlak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Kibar davran, görgü kuralları ahlak değildir. Ahlak çok daha derinde sizin karakteriniz, sizin insanlar arası ilişkilerde tezahür eden hulukunuz. Yani halk bizim bedeni yaratılışımız, hulk da bizim manevi karakterimizi ifade eder. Sizin manevi yapınız, nasıl fiziksel bir yapınız varsa manevi bir yapınız da var ve bu manevi yapı, İki şekilde oluşuyor birbirine eklenerek bir yaratılıştan getirdiğiniz özellikler var hepimizin birbirinden farklı olarak ama bunlar asla kötü olmaz yaratılıştan gelen hiçbir özellik kötü değildir evet bazıları biraz daha sert doğabilir biraz daha bazıları biraz daha naif doğabilir doğuştan böyle bir karakter böyle bir eğilim daha doğrusu getirebilir ama bu, bu kötü değildir yani sertliği terbiye edersiniz Hazreti Ömer çıkar Naifliği veya duygusallığı terbiye edersiniz. Hazreti Ebu Bekir çıkar. O doğuştan getirdiğimiz karakterin üzerine çevre, aile ve aldığımız eğitimle biz bir manevi yapı oluştururuz. İşte o manevi yapımız arkadaşlar insanlarla ilişkimizde en büyük belirleyicidir. En büyük belirleyici bizim ahlakımızdır. Ne sizin söylediğiniz sözler, ne davranışlarınız arkadaşlar. Çünkü bazen mesela biz hata yaparız. İnsan ilişkilerinde hata yaparız. Ben yapıyorum yani. Yaparız ama eğer karakteriniz, ahlakınız ve önceden biri yaptığınız, o ilişkiye yaptığınız yatırım, o hatayı hoş görecek, tolere edebilecek bir zemin oluşturmuşsa Hatanız evet sizi biraz geriletir ama ilişkiyi bitirmez. Dolayısıyla e, yani efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sadece ah, yani sadece ahlak demediğini ama ahlakın her şeyden önde geldiğini, mizanda en ağır gelecek olanın ahlak olduğunu bilelim arkadaşlar. E, kurtulacaksak onunla kurtulacağımızı bilelim. Fakat bu tekrar tekrar söylüyorum çünkü. Öyle bir şey var çok hoşuna gidiyor bilhassa kendi ahlakına güvenenler yani onu da hayret ediyorum bir insan kendi ahlakına güvendiğinde gerçekten ahlaklı mıdır hani e, kendi ahlakına güvenmek e, insanın ahlaklı oluşu hakkında bir soru işaretidir mesela benim açımdan. Ee, insanın bu kadar kendinden emin olması kuşku uyandırıyor doğrusunu isterseniz ee, ahlak yani dini açıdan tasavvufi ahlaki açıdan bir soru işaretidir neyse efendim bu kadar kendisine güvenen ahlakına güvenen birinin e, kuralları dinin emirlerini Allah'ın yasaklarını çizdiği sınırları ibadetleri gereksiz görmesi bir hadsizlik değil midir bir hadsizlik değil midir bir haddini bilmeme değil midir haddini bilmemeyi ahlakla nasıl bağdaştıracağız Allah'a karşı hadsizlik yapan haddini bilmeyen nasıl ahlaklı olacak yani nasıl iyi biri olacak evet bunlar hep tartışılan konular işte Efendimiz e, bu stratejileriyle arkadaşlar bütün inatçı ve e, korkusuz düşmanlarını bir defa kendi tarafına çekiyor ve ee, o kişiyi yani burada Malik bin av örneğinde e, eski müttefiklerine karşı harekete geçiriyor. Yani e, hem bir kişi insanı kazanıyor, hem de kendisinin aleyhine olabilecek düşmanlarının safında bir gedik kaçmış oluyor. Onların e, işbirliğini bozmuş oluyor. Dolayısıyla çok e, etkili e, bir strateji e, strateji demeyelim bir ahlak çünkü strateji başka bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ciğrani'de ihrama girerek umre yapmak maksadıyla tekrar Mekke'ye geldi. Umre yapıp tekrar Ciğrani'ye uğradıktan sonra 8 yıl önce terk etmek zorunda kaldığı şehri Fatihi olarak bıraktı ve Medine'ye döndü. Biliyorsunuz burada da Medinelilerle yaptığı duygusal bir konuşma vardır işte o sırada bu mallar böyle Mekkelilere dağıtılırken Medineli gençler arasında bir dedikodu yapılıyor. Şimdi siz kendinizi düşünün arkadaşlar orada o da çok etkileyicidir ne yapardınız yani siz peygamberin hiçbir şeyi yokken korku içerisinde kaçarak Mekke'den çıkmış ve size sığınmışken siz onu bağrınıza basıyorsunuz onunla defalarca savaşlara giriyorsunuz bütün mallarınızı onunla paylaşıyorsunuz onunla ve inananlarla yani peygamberimiz öyle bir mal almadı ama sonuçta işte efendim onu başınıza geçiriyorsunuz işte onun yanında gelen muhacirlerle mallarınızı paylaşıyorsunuz yani insanın fedakarlıkları saymakla bitmez Kur'an-ı Kerim'de övülüyor zaten sonra bu adam başarıya ulaşıyor çok büyük bir varlığa kavuşuyor ve o çok büyük varlığa kavuştuğu an bu varlığı sizinle değil hem eski hemşerileriyle paylaş. Diyorlar ki Muhammed akrabalarını buldu bizi unuttu diyorlar. Bizi arkaya attı diyorlar. Daha sonra bu tartışma yani ensar mı muhacir mi işte Mekkeliler mi Medine'liler mi tartışması şeyde de olacak. Halife seçiminde de olacak arkadaşlar. Bu arada Meridyen Derneği'nin siyer anlatan, siyerle ilgilenen bilhassa yani dinleyici konumunda değil de anlatıcı konumunda olan İnsanlar için hazırladığı ciddi bir eğitim programı var. İnşallah beni de kabul ederler. Buradan bir ricada bulunmuş olayım. Tabii şartları taşıyorsam kabul edeceklerdir. Efendim ben de başvurdum. Allah razı olsun hizmetleri için. ilgilenen herkes orayı o eğitimi bir incelesin arkadaşlar. İnşallah ufkumuzu açacak, bilgilerimizi tazeleyecek, yanlışlarımızı düzeltecek doğrularımızı zenginleştirecek bir eğitim e, bizi bekliyor diye düşünüyorum. E, i̇şte şartlarımız uymuyorsa diyelim katılamayacaksak da inşallah daha sonra onlar e, kamuya açık bir şekilde yayınlandığında uzun zaman geçecektir ama yine takip edeceğiz ve dinleyeceğiz Allah'ın izniyle. E, bilhassa o e, peygamberimizden sonrasını anlatacaklar mı onu bilmiyorum sanmıyorum çünkü sadece siyer anlatılacak ama bir fırsatını bulursanız uygun bir yerde doğru bir isim karşınıza çıkarsa bu dört halife dönemini de bir İslam tarihçisinden şöyle hızlıca da olsa dinlemenizi orada cereyan eden tartışmalar daha sonra biliyorsunuz Ehl-i Sünnet ve Şianın ayrışmasına yol açtı. Pek çok itikadi mezhebin ortaya çıkmasına yol açtı. O dönemi de gözden geçirmekte yarar var. Hem de ben zannediyorum 16-17 yaşlarındayken ilk kez okuduğumda Hayat Ülkü'nün İslam Tarihi kitabını. Ee, kendi kendime sevinmiştim arkadaşlar. Yani o dört halife dönemindeki kargaşayı, o hilafet tartışmalarını, o birbirleriyle savaşmalarını, Müslüman orduların iki tarafta Müslüman birbirini şehit etmesini falan okuduğumda çok rahatladığımı hissediyorum. Yani e, hatırlıyorum. Çok rahatladığımı hatırlıyorum. Sebebi şuydu. E, Demiştim ki, demek ki tarihin en kötü topluluğu biz değiliz yani. Hani bu insani bir şey. İnsanın olduğu yerde bu iktidar savaşları, bu mücadeleler, birbirini haksız görmeler ve birbirini sert bir şekilde eleştirmeler hep olacaktır. Böyle efendim Müslüman kardeşimiz işte sesimizi çıkarmıyor, böyle bir şey olmayacaktır yani diye rahatladığımı hissediyorum. Peki. Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle ilişkisindeki son aşamayı da anlatıyor kitabımız ondan sonra Yahudilerle ilişkilere geçiyor bu son aşama bir yıl sonra vuku buluyor müşrikler Peygamberimizle yaptıkları anlaşma gereğince Mekke fethedilmiş olsa bile hac ve umre için Kabe'yi ziyarete gelebiliyorlardı. Çünkü Kabe'yi ziyarete gelen kimselere engel olunmayacağı ve haram aylar esnasında kimsenin korku içinde bulunmayacağı şeklinde onunla müşrikler arasında bir anlaşma vardı. Peygamberimizle müşrikler arasında. Bu süresiz bir anlaşma yani şu tarihe kadar diye bir şey, nihayeti yok ve genel anlaşma bunun yanında özel ve süreli anlaşmalar da yapmış başka kabilelerle işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndükten sonra bu arada Tebuk savaşı vuku buluyor o Hristiyanlarla olan bir savaş onu daha sonra Hristiyanlarla ilişkileri anlatırken anlatacak yani biliyorsunuz tarihi sırayla değil de peygamberimizin ilişkilerini esas alarak devam ediyor kitabımız Tebuk seferinden döndükten sonra Medine'ye Hz. Ebubekir'i hac emiri ilan ederek 300 kadar Müslümanla birlikte Mekke'ye gönderdi. Esasen hac da bu yılda farz kılınmıştı. Bu sıralarda hem müşrikler hem de onlarla Hz. Peygamber arasındaki genel ve özel anlaşmalar hakkında Tevbe suresinin başından itibaren 28 ayet nazil oldu. Size okumanızı söylemiştim hatırlıyorum Enfal ve Tevbe surelerini mutlaka okuyun bu hadiseleri e, neye dayan görebilmek için diye bu ayetlerde Allah Teala Müslümanların müşriklerle yapmış oldukları anlaşmaları tek taraflı olarak fes ettiğini fes edebilir mi edebilir arkadaşlar bunu her zaman söyledim ama ilan etmesi gerekir. Yani e, diyelim ki benimle sizin aranızda benimle meridyen genç arasında bir anlaşma var nedir işte perşembe akşamları bir saat ben onların e, sayfasına girip bu konuşmayı yapıyorum diyelim ki bir gün bunu bitirmek istediler. Ya da ben bitirmek istedim. Onlara haber vereceğim. Diyeceğim ki ben önümüzdeki hafta son dersi yapıyorum, bitiriyorum. <gülüyor> Böyle bir şey yok şu anda da örnek olarak veriyorum. Efendim e, diyeceğim ve onlar da ona göre o saati ya değerlendirecekler veyahut da başka bir tedbir alacaklar. Dolayısıyla haber vermek şartıyla önceden haber bu şey gibi düşünün. işte e, e, kontratınız var bir evi kiralamışsınız ama işte süreden önce çıkmak istiyorsunuz. Bir ay önce haber vermeniz veya iki ay. Kuralları bilmiyorum haber vermeniz gerekiyor bir kontratın bozulması gibi düşünün bunu ve Allah Teala bu ayetlerde yani Tevbe suresinin ilk 28 ayetinde bu anlaşmaları tek taraflı olarak feshettiğini ve onların Müslüman olmalarını yoksa öldürüleceklerini kendisi ve elçisi adına ilan ve ihtar ediyor müşriklere. Araplar arasındaki geleneğe göre anlaşmalar üzerinde başkan veya ailesinden biri söz sahibi olabilir. Bu yüzden Peygamberimiz benim adıma bunu ancak ailemden bir adam yerine getirebilir diyerek Hazreti Ali'yi çağırdı ve bu ayetleri ve içerdiği bazı hükümleri Mekke'ye gelen hacılara tebliğ etmek üzere onunla gönderdi. Çünkü Düşünün e, Arap Yarımadasının her yerinden insanlar geliyor, müşrikler de geliyor, hacca. E, orada ilan etmek üzere Hazreti Ali'yi görevlendiriyor Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir'i hac emiri olarak yani hac kafili, hacci yönetmek üzere göndermişti. Hazreti Ali'yi de bu duyuruyu insanlara bildirmek üzere gönder, görevlendiriyor. Efendim Hazreti Ali Mekke'ye gitmekte olan Hazreti Ebubekir'e Bekir'e yolda ulaştı. Kendisinin halka Berae Suresi'nin ilk, Berae Tevbe Suresi'nin diğer adıdır. İlk kelimesi Berae olduğu için o isimle anılır. Berae Suresi'nin ilk ayetlerini okumakla ve ilan etmekle görevlendirildiğini Hazreti Ebubekir'in Bekir'in hac emiri olarak görevine devam edeceğini bildirdi. Yani bu kadar detayı burada niye e, anlatmış diye ee, düşünenleriniz olabilir arkadaşlar. Bu daha sonra Şiilerin bazı iddiaları sebebiyle böyle bu, buraya yazılıyor. Şiiler işte orada Peygamberimizin Hazreti Ali'yi e, kendi yerine gönderdiğini ama Hazreti Ebu Vekir'in buna izin vermediğini falan söylüyorlar. Hazreti Ali Zilhicce'nin 10. yani bayramın birinci günü Mina'da Cemre'nin yanında toplanan insanlara Berai suresinin ilk ayetinden başlayarak müşrikleri ilgilendiren diğer ayetlerini de okuduktan sonra şu hususları bildirdi. E, bu gelen ayetlerden çıkan neticeler neymiş? Kafirler cennete giremeyecek. <gülüyor> Bakın bununla başlıyor arkadaşlar. <gülüyor> yani bana ne diyecek adam? Zaten inanmıyorum ki cennete, hani öbür dünyadaki hayata. Ama bu e, ahiret inancı, arkadaşlar şimdi Kur'an-ı Kerim mealini ben de baştan sona hızlı bir şekilde okuyorum bir ders için. E, orada onu tekrar gördüm arkadaşlar. Yani ahiretle ilgili bilgilerinizi bütün paradigmalarınızın merkezine koymazsanız sizden Müslümanca düşünmek ve Müslümanca davranmak, nın spontan bir şekilde zuhura gelmesi imkansızlaşır. Her olay için kendinizi zorlamanız gerekir. Her namazı tekrar tekrar işte kalkayım, kılayım, ay biraz sonra kılarım falan filan. Her zekat vermek öyle, dilini tutmak öyle, sabırlı olmak öyle. Yani dinin bütün bütün o müslümanlığımız arkadaşlar ahiret inancımızın sağlamlığı ile alakalı. Sadaka verebilmeniz affedebilmeniz, insanlarla sürtüşmemeniz, efendim hoş görebilmeniz bazı şeyleri hepsi ahirete inancınızın kuvvetiyle alakalı. Tabi bu sizin karakterinizdeki bir zeminle de alakalıdır da ona ilaveten, ona ilaveten. Bir defa bununla başlıyor. Ee, kafirler efendim cennete giremeyecekler. Bu yıldan sonra hiçbir kimse müşrik olarak hac yapamayacak. Yani bu sizin müşrik olarak son haccınız. Hiçbir müşrik bu yıldan sonra Kabe'ye girip putlara, orada putlara e, ibadet edemeyecek. Kimse Kabe'yi çıplak olarak tavaf edemeyecek. Çünkü çıplak tavaf ediyorlarmış. Bakın arkadaşlar minareyi çalan kılıfını hazırlar demiş ya bizim atalarımız. İnsan yaptığı her davranışa mantıklı bir açıklama bulabilir. O yüzden. Din, mant evet din, dinin mantığı vardır. Hikmet o demek zaten. Fakat bizim çıplak mantığımız din için kriter değildir. Çünkü senin çıplak mantığın her şeye gerekçe bulabilir. Adamlar demişler ki, diyorlarmış ki biz bu elbiselerimizle günah işliyoruz. Bu elbiselerimiz ayrıca işte nereden kazanıldı, temiz mi, tam, helal mi bilmiyoruz. O yüzden biz Allah'ın huzuruna, çünkü Allah'a inanıyorlar müşrikler, Allah'ın huzuruna bu günahkar, kirli elbiselerimizle çıkmayalım, tamamen çırılçıplak çıkalım diyorlarmış arkadaşlar. Ve öyle tavaf ediyorlarmış. İşte bu ilan ediliyor. Süresiz anlaşmalar iptal edilmiştir. Bu durumda olanlara Allah dört ay süre vermiştir. Dört ay süre var ya o toprakların dışına çıkacaksın ya işte anlaşacaksın ya yani bir, bir dört ay içinde ne yapacağına karar vereceksin süreli anlaşmalar süresi sonuna kadar devam edecektir bunu ilan ediyor haç görevini ifa ettikten sonra da efendim Hazreti Ebu ile Hazreti Ali beraberce Medine'ye dönüyorlar bu iltimatom hemen etkisini yükseltti e, bazı, e, gösterdi affedersiniz hemen etkisini gösterdi bazıları itiraz edecek olsalar da çoğunluk Efendim Kureyş bile Müslüman oldu diyerek 4 ay bile beklemeden civardaki müşrik kabilelerde birer birer Müslüman oldular. Bu suretle Arap Yarımadası'na putperestliğin kökü kazınmış. Kabe ve Mescid-i Haram Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail peygamberlerin bıraktıkları esasa uygun bir şekilde yalnızca tevhid inancına sahip minlere tahsis edilmiş. Kabe putlardan temizlenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi böylece müşriklerle ilişkiler sona eriyor. Yani Arap Yarımadasında müşrik, şirk ortadan kaldırılıyor. Daha sonra kitabımız Yahudilerle ilişkilere geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinde, hicretinden sonra çok aktif bir şekilde Yahudilerle muhatap olduğunu biliyoruz. Ama ondan önce bir hatırası var Efendimizin. Yahudilerin de dolaylı yoldan katıldıkları bir hatıra. Onu aktaralım. Arkadaşlar peygamberliğinin ilk yıllarında e, Mekkeliler e, işte bizim aramızdan bir peygamber çıktı fakat biz kitap bilgisi yok bizde yani önceki peygamberleri bilmiyoruz tanımıyoruz gidelim diyorlar. Medine'deki Yahudilerden çünkü biliyorlar Medine'de Yahudilerin yaşadığını Yahudilerden bir peygambere ne sormamız yani bir adamın peygamber olup olmadığını anlamak için ona ne sormamız gerekir onu nasıl anlayalım nasıl test edelim diye e, bilgi almak istiyorlar burada da amaçları yani şimdi ben öyle bir cümle kurdum ki öyle aktardım ki yani çok iyi niyetle bunu yapıyorlar gibi oldu hani amaçları şu değil ya bir, bir öğrenelim bakalım hani Gerçekten peygamberse ona göre hareket ederiz falan böyle bir iyi niyet yok arkadaşlar yani nasıl köşeye sıkıştıralım nasıl onu işte mahcup edelim nasıl anlaşılsın herkes anlasın onun sahtekar olduğunu yalancı olduğunu çünkü öyle düşünüyorlar onunla ilgili. E, gidiyorlar e, kim gidiyor hatta burada isim de verilmiş Nadir bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'de bulunan Yahudi bilginlerine gönderiyorlar. Bize diyorlar öyle şeyler öğretin ki bu adama soralım çünkü bu içimizden biri çıktı peygamberim diyor. Bunun üzerine Yahudiler 3 soru e, sorun ona diyorlar. E, bunlardan birisi kıyametin ne zaman kopacağı. Diğeri ruh nedir e, sorusu. Üçüncüsü de Zülkarneyn kimdir sorusu. Ve diyorlar ki bakın burada e, kitapta bu kısım zikredilmemiş. Burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Hmm, çok önemli bir nokta var. E, biz zannederiz ki özellikle de biz vaizler, hocalar, işte ders veren öğretmenler, anne babalar, yani biz bir soru, sorulara muhatap olan kişiler. Zannederiz ki, bize sorulan her soruya cevap verirsek şanımızı kurtarırız zannederiz. Yahudiler diyorlar ki müşriklere eğer ruh ve kıyamet hakkında konuşursa bilin ki peygamber değildir. Çünkü hiçbir peygamber bugüne kadar kıyametin ne zaman kopacağını ve ruhun mahiyetini konuşmamıştır. Böyle bir bilgi yok. E, bu yüzden o, o sorulara cevap vermeye kalkarsa, şarlatandır yani diyorlar ee, bu, benim de buna benzer bir hatıram birkaç hatıram vardır arkadaşlar ee, insanın bilmiyorum demesi bilmediği konularda bilmiyorum demesi bir defa e, kendisi açısından çok önemli bir farkındalık no e, seviyesinde olduğunu gösterir çünkü bir insanın neyi bildiğini neyi bilmediğini ayırt edebilmesi ilimde bir seviyedir yani ben şunları biliyorum ama şunları bilmiyorum. İnsanın bilgisi azaldıkça her şeyi bildiğini zanneder arkadaşlar. Bir de bilmediklerinin farkında olmak bizim açımızdan söylüyorum. Çünkü peygamberin ilmi tamamen vehbiydi. Orada yapacağı bir şey yok. Yani biraz çalışayım da şu ruhu da öğreneyim diyemez yani. Allah bildirmediyse bilemez. Ama bizim açımızdan söylüyorum. Bilmediklerimizin farkında olmak bizim... Ee, ilmi açıdan ilerlememiz için de çok önemli. Yani her şeyi bildiğini zannetmek. Mesela düşünün yani yemek tarifi mesela. Siz her şeyi bildiğinizi düşünüyorsunuz. Kimseden bir şey öğrenmek istemiyorsunuz. İhtiyaç duymuyorsunuz. Yani evet güzel yemek yapıyor olabilirsiniz ama öylece kalırsınız yani. Gelişemezsiniz. ilerleyemezsiniz. Ee, ve e, bir insanın kendisine sorulan bazı sorulara bunu ben bilmiyorum. Danış, siz de şuraya danışın. Ya da şuradan bakalım, şu kişiye soralım diyebilmesi arkadaşlar onun diğer söylediklerini bildiğini gösterir. Burası anlaşıldı mı? Yani bilmediği zaman bilmiyorum diyebiliyorsa demek ki cevap verdiği zaman biliyor. Yani bu bilmenin kriteri de benim açımdan şöyledir dini konularda bilhassa. Bir kişi bir herhangi bir konuda bir, bu bir fetva sorusu olabilir, işte bir hadis olabilir, bir ayetin yorumu olabilir, bir inançla ilgili bir mesele olabilir. Arkadaşlar bir iddiada bulunuyorsa bir kişi, mesela benim işte aşağı yukarı bir sene önce falan öyle başıma bir şey geldi. Bir iddiada bulunuyorsunuz ve karşınızdaki diyor ki hayır sen yanlışsın diyor. O iddianızı yani o söylediğiniz şeyi nereden gösterebileceğinizi bilmeniz gerekir. Yani siz onu nereden biliyorsunuz? Kaynağı neresi? Nereye Bakın böyle düşünseniz var ya şu Whatsapp'taki yazışmaların %70'i sona erer. Gereksiz tartışmaların. Ben çıktım yani bütün gruplardan birkaç tane böyle haber almam gereken birkaç grup var sadece. Çoğunda da sessiz kalmayı tercih ediyorum. Ee, çok sıkıntılı arkadaşlar yani bir insan bir, bir şeyi iddia ediyor mesela o zaman ona birisi bunu nereden biliyorsun dediğinde kaynağını daha en baştan zihninde o iddiayı daha yaparken sonradan değil yani bir bir konuda bir fikir iddia ederken onun kaynağını daha o sıradayken bulabileceğini bilmesi lazım kendisine bunu nereden söyledin dendiğinde gösterebilmesi lazım <gülüyor> peygamberimize gelip bu üç soruyu soruyorlar arkadaşlar orada meşhur hadisedir işte Efendimiz diyor ki yarın gelin size cevap vereyim çünkü Cebrail de soracak o da yani peygamber Efendimizin arkadaşlar sallallahu aleyhi ve sellem işte ifk hadisesi buna delildir daha yakında işledik daha pek çok konuda böyle kendiliğinden konuşmaması e, ve hani mutlaka vahiy tarafından aydınlatılmayı beklemesi onun peygamberliğinin en önemli kanıtlarından bir tanesidir çünkü o kolay bir şey değil arkadaşlar yani size bakın hele şimdi yarın gelin dedi ya 15 gün gelmiyor Cebrail tefsirlerde geçtiğine göre e, niye çünkü inşallah demedi Allah izin verirse demedi Allah demedi Ken adeta Kendinden bildi. Yani öyle bilmemiştir de öyle bir izlenim doğdu. Yani ben her gece Cebrail'le görüşüyorum. Yarın gelin size söylerim. Tamam da o Cebrail'in gelmesi senin elinde mi? Senin elinde mi? Gelmedi arkadaşlar. Müşrikler Peygamberimizin kapısına gelip her gün ne oldu? Rabbin seni terk mi etti falan diye alay ettiler. Ve 15 gün sonra işte İsra sure, Keyf Suresi'nde miydi? Kehf olması lazım. Ee, hiçbir şey için yarın bunu kesinlikle yapacağım deme. Ancak Allah dilerse de diye e, efendim e, kayıt düşmesini istedi allah Teala. İnşa illa en yeşa Allah. Yani bizim bugünkü dilimize e, dilimizde kullandığımız şekilde inşallah. İnşallah inşa e Allah'u demektir. Eğer Allah dilerse demek. Eğer Allah isterse bunu yaparız demektir arkadaşlar. Ve <gülüyor> bir öz daha yapalım. Yani bizim bu ahlakımız yüzünden, ahlakımızdaki aksayan taraflar yüzünden arkadaşlar, birisine inşallah dediğimizde bize ne diyor? İnşallah'ı falan bırak diyor. Kesin söz ver. Çünkü inşallah'ı biz sanki onu geçiştirmek için, o kişiyi geçiştirmek için, ee, o kişiyi şu anda işte böyle diyeyim de olursa olur olmazsa olmaz gibi bir belirsizlik için kullanıyormuşuz, ee, izlenim doğurmuşuz insanlar üzerinde. Arkadaşlar bu kavramları da Allah, inşallah bunları hiç çekinmeden günlük hayatta kullanmamız ee, ve e, o Allah'ın zikrini arkadaşlar günlük hayata yaymamız gerekir. Bir de şunu söyleyeyim bunları illa Arapçasıyla söylememiz şart mıdır? Hayır şart değildir. Aynı anlama gelecek Türkçe ifadeler de söyleyebilirsiniz. Yani ne, ne, ne diyelim mesela e, yarın buluşacak mıyız Allah izin verirse buluşuruz. Allah'a sanıyoruz, bakarız. İnşallah Allah'ın yardımıyla buluşuruz. Yani bunu kendi ifadelerinizle de söyleyebilirsiniz. İlla o Arapça ifadenin olması gerekmez, efendim. E, ama efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in işte Yahudilerle dolaylı ilişkisi bu hadiseyle başlıyor ve gelen ayetler arkadaşlar, kıyametin ne zaman kopacağını e, kimsenin bilemeyeceğini, ruhun insanlar tarafından bilemeyeceğini, bilinemeyeceğini Allah'ın işlerinden bir iş olduğunu ruhun Allah'a mahsus yani ancak Allah bilir ruhun hakiki mahiyetini size ondan çok az bir ilim verilmiştir diyor Rabbimiz ve Zülkarneyn'i de uzun uzun anlatıyor biliyorsunuz Peygamber Efendimiz arkadaşlar e, ikinci bu kitapta değinilmeyen Yahudilerin e, çok dolaylı tabii ama e, Efendimizin hayatında mühim bir e, olumlu etkisi var o hadiseyi de hatırlatalım sizinle konuşmuştuk vakti zamanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haç için Medine'ye, Mekke'ye gelen bütün o heyetleri ziyaret ediyordu biliyorsunuz o İslam'a davet yıllarında Mekke'de bir çıkış arıyor çünkü efendim Mekke'de tıkanmış bir çıkış arıyor oradan dışarıdan gelenleri hani İslam'ı kabul eder misiniz bizi kabul eder misiniz yanınıza diye böyle dolaşıyor çadırlarını tek tek Medine'den gelen 6 kişilik bir grupla konuşmuştu peygamberimiz bu ilk akabebiyatı değil ondan da önce bir yıl önce yani peygamber efendimiz onlara İslam'a davet etti onlar İslam'a davet etti efendimiz onları onlar bir gece düşünmek istediler, ertesi gün Peygamberimize iman ettiler, o gece kendi aralarında bu konuyu müzakere ederken dediler ki, bakın burası çok önemli arkadaşlar, insan bazen söylediği sözün nasıl bir gelecek inşa ettiğini de göremiyor, o yüzden ağzımızdan çıkan her şeye çok dikkat etmemiz lazım ama nasıl olacak o iş bizim gibi çok konuşanlar için Allah yardım etmezse çok zor. Efendim, Yahudi şey konuşurken Medineliler diyorlar ki, bu Yahudilerin bahsettiği son peygamber olsa gerek. Çünkü onların kulaklarına Yahudiler hep peygambi peygamber gelecek, biz ona iman edeceğiz. Yani bir kavga en ufak bir kavga sırasında bunu söylerlermiş Yahudiler. Bir son peygamber gelecek bekliyoruz ama o Yahudiler niye peki bu kadar bekledikleri halde inanmadılar? Çünkü kendilerinden olmasını şart koşuyorlardı. Bakın ırkçı paradigma hakikati nasıl şey yapıyor, nasıl örtüyor arkadaşlar. Ee, diyorlar ki bu Yahudilerin bahsettiği peygamber bu olsa gerek. Çünkü onlar hep söylüyorlardı yakında bir peygamber gelecek diye. Aman Yahudiler iman etmeden biz iman edelim. Yahudilerle rekabet halindeler sürekli Medine'de ve çok kolay bir şekilde İslam'a giriyorlar arkadaşlar. Ertesi yıl 12 kişi olarak geliyorlar, ertesi yıl 70 kişi olarak geliyorlar ve ondan sonraki bir yıl içinde de zaten bir iki hane hariç bütün Medine Musab bin Umeyr'in de gayretiyle Müslüman oluyor biliyorsunuz. Ee, ve peygamberimiz Medine'ye hicret ediyor ee, hicret ettiğinde şehir halkının yarısı Yahudilerden oluşuyor arkadaşlar ve peygamberimiz onlara karşı son derece hoşgörülü ve saygılı davranıyor çünkü onlar Medine'nin peygamberimizden önceki yerlileri onlar da dışarıdan gelmişler Medine'ye ama bir 500 yıl kadar olmuş yanılmıyorsam ee, efendim Medine sözleşmesinde onları muhatap olarak kabul ediyor peygamberimiz onlar da bir taraf Vatandaş, vatandaş olarak beraber savunacağız, işte şehri şu ilkelerle yöneteceğiz vs. diye onları da işin içine katarak efendim anlaşmaya dahil ediyor. Ve e, hatta o kadar güzel ilişkiler ilk başta kuruluyor ki e, Kaynuka Yahudilerinden Abdullah bin Selam, ailesiyle birlikte Müslüman oluyor büyük bir Yahudi alimi Abdullah bin Selam daha sonra çeşitli zamanlarda İslam'a giren Yahudiler de oluyor bu süreç içerisinde fakat arkadaşlar Yahudilerin genel karakteri bu güzel başlayan bu ilişkiyi maalesef çok kötü acıklı sonlara sürüklüyor niye çünkü açıktan düşmanlık Ta yapıyorlar ama çok böyle aleni değil çünkü bir anlaşma var. Fakat sürekli arkadan arkaya e, Müslümanların aleyhine olacak şekilde tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. E, çevredeki düşmanlarla ilişkiler kuruyorlar biliyorsunuz. İşte daha en yakında okuduk sizinle Hendek Savaşı sırasında gelen Kureyşlilerle e, Müslümanlara arkadan da kuşatabilmek için görüşmeler yapıyorlar. Ve peygamberimizi böyle alaya alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'le inen ayetlerle onları takip ediyorlar çünkü. Onlarla alay ediyorlar. Mesela bir defasında peygamberimiz ee, devesi kaybolmuş peygamberimizin ve deveyi arıyorlar. Diyorlar Diyor ki bir Yahudinin biri Muhammed Gök'ten haber aldığını iddia ediyor fakat devesinin nerede olduğunu bilmiyordu yani sanki vahiy alan kişi her şeyi bütün gaybı bilmesi gerekiyormuş gibi halbuki işte az önce söyledik ya onun bütün gaybı bilmemesi bunun kendiliğinden olmadığını Allah bildirdiği kadarını bileceğini gösteren bir peygamberlik delili aslında onlar açısından da öyle yani Hz. Musa Tuğra gittiğinde neden arkada neler olduğunu bilmedi yani kardeşi değil mi Harun şey yapamadı toplumu ikna edemedi ve tekrar putperest oldular neden ben onları mesela Turdağında Cenab-ı Hak'la mükâlemesi sırasında ya Musa niye acele ettin, niye böyle telaşla geldin benim kavmini niye bıraktın arkanda dediğinde e, ya Rabbi onlar sana kulluk ve ibadette daimler onun işler yolunda yani orada bir sorun yok dedi halbuki onlar o sırada buzağıya tapıyorlardı daha birçok böyle örnek var peygamberler tarihinden onlar bunu gayet iyi biliyorlar ve e, peygamberimiz de hiç kucunmadan arkadaşlar ben Allah'ın bildirdiğinden başkasını bilemem diyor. Bunu defalarca zaten farklı olaylarda defalarca dile getiriyor Efendimiz. Ee, sürekli mesela evs ve hazveç arasındaki eski düşmanlıkları kışkırtmaya çalışıyorlar. Çünkü ondan besleniyorlar arkadaşlar. Yani rakiplerinin birbirine düşmesinden, Efendim, e, birbirine düşmesinden besleniyorlar, rakiplerini sürekli birbirine düşürmeye çalışıyorlar, fitne çıkarmaya çalışıyorlar e, ve e, münafıklarla çok ciddi işbirliği içine giriyorlar, onları sürekli kışkırtıyorlar. Hatta mesela Kur'an-ı Kerim'de bu çerçevede bir ayet var, şu anda aklıma gelmiyor. E, siz diyor, ehli kitapsınız. Yani kitap nedir, peygamber nedir, Allah nedir, ahiret nedir bunları biliyorsunuz. Buna rağmen gidip mesela müşriklere diyorlar ki siz daha doğru yoldasınız Muhammed'den diyorlar. Siz bunu nasıl diyebilirsiniz diyor. Yani bir e, Muhammed'e inanmasanız bile bir puta tapan adama Allah'a kulluk eden biriyle kıyaslayarak puta tapan daha doğru yoldadır nasıl diyebilirsiniz diyor. Böyle ee, insanları yani peygamberimizin aleyhine e, devamlı arkadan kışkırtıyorlar arkadaşlar ee, ve Kur'an-ı Kerim'de bu, bu bir taraftan tabi Medine döneminde inen ayetleri hatırlayın. Bakara suresini hatırlayın. Baştan sona kadar neredeyse Yahudilerden, onların tarihinden, onların tarih boyunca yaptıklarından, Hz. Musa'ya neler çektirdiklerinden falan bahseden ayetler iniyor bir taraftan. Ee, İsrailoğullarının ahiret karşısında dünyayı satın aldıklarını, kitaplarını tahrif ettiklerini, Allah'ın ayetlerine az bir menfaat karşılığında sattıklarını, kendileri... Ne kutsal kılınan cumartesi yasağını çiğnediklerini, haram yediklerini, peygamberleri öldürdüklerini, inkar ettiklerini, hakkı inkar ettiklerini, kendilerinin Allah'ın dostu ve oğulları olduğunu zannettiklerini, öyle düşündüklerini, insanları cimriliğe teşvik ettiklerini, insanlara karşı şiddetli bir düşman olduklarını, ayetler böyle anlattıkça arkadaşlar Yahudiler hepten, Hiddetleniyorlar, e, Müslümanlıkla aralarına mesafe koyuyorlar. Yani burada e, sözleri belki şöyle toparlamak lazım. E, arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ben hep yeri geldikçe söylüyorum İnşallah yanlış değildir. Bu benim kanaatim, e, yanılıyor olabilirim. E, dolayısıyla benim kanaatim olan şeyleri hakiki, ilmi bir gerçek gibi görmek zorunda değilsiniz. Sadece üzerinde düşünün diye söylüyorum. Benim Kur'an hakkındaki kanaatim şu arkadaşlar, Kur'an bizi mutlu etmek için, böyle bizi hoşnut etmek için, ruhu kalbimizi okşamak için, böyle okuyalım da rahatlayalım falan diye indirilmiş bir kitap değildir arkadaşlar. Kur'an bize gerçeği böyle çok net bir şekilde, çok kısa cümlelerle, çok vur hiç lafı eğip bükmeden, lafı hiç eğip bükmeden. Gerçeği bize anlatmak için indirilmiş bir kitaptır. Bir belgesel gibi kabul edin Kur'an-ı Kerim'i. Belgesel size, belgesel bile bir kurgudur. Yani belgesel bile tam karşılamıyor. Çünkü orada bile bir kurgu var. Kur'an adeta arkadaşlar realitenin yani ama nasıl hangi realite? Sadece fizik realite değil. Bütün metafizikle birlikte bütün varoluşun hakikatini Size hiç eğip bükmeden öz ve en gerekli noktalarıyla, size en çok lazım olacak bize yani en çok lazım olacak noktalarıyla karşımıza diken, hakikati karşımıza diken bir kitaptır. Dolayısıyla bazen tüylerimizi ürpertir, bazen gözlerimizi yaşartır, bazen dehşete düşürür bizi. Bazıları diyorlar ki Kur'an okudum çok rahatladım ben de diyorum ki anlamadığın için rahatladım diyorum anlasaydın nasıl rahatlayacaktın öyle yerler var ki devam edemiyorsunuz ya o ayetten sonra devam edemiyorsunuz yani dolayısıyla işte Yahudi yani şimdi burada neden Kur'an-ı Kerim'de böyle yaptı ya tövbe estağfurullah tabii neden böyle yaptı yani onların o şeylerini saymayı verseydi hani anlatmayı verseydi değil peygamber efendimize arkadaşlar karşında kim var bil diyor bize ve bize kim var bunlar nasıl bunların tıyneti ne bunların tarih bu ama şunu söyleyeyim arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Yine ehli kitapla ilgili olarak onların hepsi bir değildir. İçlerinde samimi şekilde Allah'a inananlar, gece sabahlara kadar kulluk edenler, dua edenler, tevbe edenler, zikredenler, insanların yardımına koşanlar, iyili iyilik yapanlar da var diyor. Yani ehli kitapla ilgili, daha doğrusu burada Yahudiler şu anda konumuz, Yahudilerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeylere her bir Yahudi ferdi böyledir diye düşünmeyin. Yani bir milletin genel karakterist tarihini, tarihini ve genel karakteristik özelliklerini anlatıyor ve bilhassa da sizce hemen bitirmem lazım son kelimeler sizce arkadaşlar kitabı tahrif eden işte Allah'ın ayetlerine az bir paha karşılığında satanlar falan kimlerdir cahil gariban e, halk tabakasından Yahudiler mi yoksa alimleri mi her zaman alimlerdir arkadaşlar hahamlardır onların din adamlarıdır e, kitabı e, Avam tahrif edemez. Kitabı ilim adamları, ilim insanları tahrif eder arkadaşlar. Onlara karşı da o yüzden e, tedbirli ve dikkatli ve seçici olmamız gerekir. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. İnşallah bir gün bitireceğiz. siri.